Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar ederim. diğer TV'den selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah hamd olsun. Sözün başında, sözün sonunda ham edilmeye layık olan alemden Rabbi'dir. Selatü selam selam Allah'ın Nebisi'nin resulünün üzerine olsun, resulafemz'in ehl-i beytinin ve sabun üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Hamdolsun. Hamdolsun efendim. Efendim <gülüyor> Ankara'dan Ali Taş denen. Selamun Aleyküm hocam. Kur'an malinde Tanrı ismi geçiyor. Sizin TV'de <gülüyor> bu normal mi? Ellerinizden örtüm demiş efendim. Ahdu billahi minash-shaitan rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-salatuhu sallam. Alaika ya Seyyid al-awlin ve ila jami al-ambiyai ve mursalin Ve ila jami al-uliyyai. Ve alhamdulillahirrahmanirrahim. Ma tanrı ismi geçiyor. Bu doğru müdür diye soruyor kardeşimiz. Tanrı kelimesinin kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Tanrı kelimesi ilah kelimesinin yerine kullanılıyor. Bu parça bir kelimedir. Dolayısıyla Tanrı kelimesinin kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Onun yerine ilah kelimesinin kullanılması gerekir. Çünkü Allah ayetlerde öyle kullanıyor. İlah. Allah'tan başka ilah etmeyin buyurur. <gülüyor> bizim televizyonda niye geçiyor? O biz yapmamışız. Bizim yaptığımız bütün programlarda dikkat edilirse kesinlikle Tanrı kelimesi kullanılmaz. Onun yerine ilah kelimesi kullanılır. Onlar daha önce yapılmış mealler, Diyanetin mealidir o. İnşallah onu da düzelteceğiz. Evet. Efendim Bursa'dan yüzün durmuş. <gülüyor> Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Yakının yakının Yakının yakını ne demektir? Bu hal insanda nasıl görülür? Yakının yakını demek Allah'a yakınlık deyince Allah'a yaklaş deyince وَسْجُودْ وَاكْتَرِبْ سَجْدَيْتْ yaklaş buyurur. Bu yakınlık gönül yakınlığıdır. Zahir yakınlık değil. Nasıl bir yakınlık? Yakının en yakını nasıl olur? öyle bir yakınlık ki kendini göremeyecek kadar, Rabbinin güzelliğini, tecellisini kendisinde müşahede edecek kadar, dolayısıyla kendisine ait bir varlığın olmadığını müşahede edecek kadar, bunu tadıp yaşayacak kadar bir yakınlık. Evet, bütünüyle Allah'a ait olduğunu evet, tadarken o yakınlığı da tatmış olur. Bence yakınlık bu kadar yeter olsun. Efendim diğer bir izleyicimiz Müslümanlar cehenneme girdikten sonra günahlarının bedelini ödedikten sonra cennete girecekler mi? Bu dinin bir kitabı vardır. Mutlaka dini anlamaya çalışırken dinimizi Allah'ın bize indirdiği dini anlamaya çalışırken. Allah'ın kitabına müracaat etmemiz gerekir. Rabbimizi sormamız gerekir. Müminler günahları kadar cehenneme gidip yanar mı, yanmaz mı? Ya Rabbi senin hükmün böyle midir, emrin böyle midir? Yoksa bize yanlış mı anlatılmış diye Allah'ın kitabına, Kur'an'a sormamız gerekir. Bunu sorduğumuzda Allah'ın kitabından yani Allah'tan nasıl bir cevap alırız? Allah cehennemi kafirler için hazırlanmıştır. Allah cehennemi zalimler için hazırlanmıştır. Müşriklerin, münafıkların gideceği yer cehennemdir. Hiçbir şekilde müminler cehenneme gider diye evet Allah'ın bir beyanı yoktur. Dolayısıyla müminler cehenneme gider demek yanlıştır. Allah'ın vahyine ters düşmektir. Müminler cehenneme gitmez ama tövbe etmedikleri, istiğfar etmedikleri günahları kadar Dünya hayatını yaşarken sıkıntı yaşar, o temizlensin diye son nefeste sıkıntı yaşar Dünya hayatını yaşarken Allah Evet, musibetle, belayla, hastalıkla ne yapar? Kulünü temizler. Tertemiz etmeden huzura almıyor. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Allah bir kula <gülüyor> hayri murad ettiğinde, cenneti murad ettiğinde, musibetlerle, belalarla, hastalıklarla onu tertemiz kılmadan öbür tarafa almaz dedi. Huzura almaz. O ölmez dedi onu tertemiz yapar, ondan sonra huzura aldır. Aynı şekilde eğer dünyada temizlenmediyse yeteri kadar evet, kabir aleminde o sıkıntıyı yaşar, temizlenir. Orada da temizlenmediyse kıyamet yerinde temizlenir. Buna rağmen temizlenmemiş mümin, sıratı geçerken orada temizlenir. Ama cehenneme yuvarlanmaz. Hatta ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Müminler sırattan geçerken Cehennem diyecek ki çabuk geç ateşim sönüyor. Ateş, cehennem, müminin imanından dolayı onu yakmaz. Ona yaklaşamaz. Herhangi bir şekilde müminin de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Daha önce izah etmiştim. <gülüyor> Her şey son nefeste belli olur. Ölmeden evvel herkes gideceği yeri görür. Nasıl görüyor? Allah ayet-i kerimede buyurdu. Ölmek üzere olan eğer kitabını sağından alacak cennetlik biri ise ona cennetten, cennetliklerden Allah'tan selam vardır. Eğer ölecek olan kitabını solundan alacak cehennemlik biri ise ona da kaynar sudan ziyafet vardır. Kaybettin, Rabbini kaybettin, cenneti kaybettin, insanlığını kaybettin. Evet, dendiğinde başından kaynar su dökülür. Ölecek olan eğer Allah'a yakın olan biri ise ona da ruhu reyhan vardır buyurdu. Bunlar ruha ait tecellilerdir. Ona hemen Allah'ın cemalini müşahede etmek vardır. Hemen ona. Allah'ın tecellisi vardır, onu akıl almaz, dolayısıyla sadece ruha ait nimetlerin O'na olduğunu, özel olarak ikramda bulunduğunu anlamamız gerekir bu ayetten. Her şey son nefeste belli olur. Eğer biri cennetliyse, imanını kurtarmışsa, bu durumda cehenneme gitmez, cennete gider. Ama kaybetmişse cehenneme gidip çıkmaz bir daha. Allah'tan bunu böyle öğrendiğimizde, anladığımızda hala birileri böyle söylemiş diye ısrar etmemiz Allah'ın vahyine iman etmediğimizi gösterir. Allah söylediği ama başkaları da böyle söylemiş, böyle duyduk. Bu zaten kitap böyle tahrif olur. İblis, şeytan, diğer kitapları kulların eliyle tahrif etti. Kur'an'ı tarif edemediği için ne yapar? Böyle Kur'an'da olmayan şeyleri varmış gibi gösterir, söylettirir, evet, manasını tarif eder. <gülüyor> Cennet, cehennemden çıkış yok, cennetten de çıkış yoktur. Allah öyle buyurdu, biri cehenneme gidince artık oradan çıkış yok. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Cehenneme gidenler diyecek ki, ya Rabbi buradan çıkış var mı? Allah ne buyurdu? Buradan çıkış yok. Burada sadece sizin azabınız artar. Çıkış yok. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz de öyle buyurdu. Cehennemden çıkış yoktur dedi. Evet, bu kadar yeter olsun. Efendim, her durumdan sanem saç boyama konusunda Kur'an ve hadislerde hüküm nedir? Saç boyama konusunda boya, boyalanma. İki türlü boya vardır. Biri zahiri, biri de manevidir. Önce manevi boyaya bakmak gerekir, dikkat etmek gerekir. Allah ayet-i de öyle buyurdu. Allah'ın boyasıyla boyanın, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşin. Sivatullah buyurur. Allah'ın boyası, Allah'ın rengi, Allah'ın güzelliği, güzelliğinin tecellisiyle evet, güzelleşin dedi. Nedir Allah'ın boyası? Allah'ın rengi, Allah'ın güzelliği elbette ki Allah'ın İsimlerinin tecelli etmesidir Güzelliğinin tecelli etmesidir El Esmaül Hüsna'dır yani Bu Allah'ın Boyası ve rengi manevi olarak Ona boyanmamız gerekir Daha önce Hangi boya vardır üzerimizde <gülüyor> Mutlaka Başka boyalar vardır nefsin boyası Vardır şeytanın boyası vardır Birilerinin boyası vardır üzerimizde Daha doğrusu Herkes neyi biliyorsa Bizi onunla boyalamaya çalışır. Senin şöyle olman gerekir, böyle olman gerekir, şöyle bakman gerekir, şöyle anlaman gerekir, şöyle yapman gerekir, şöyle düşünmen gerekir deyip ne yapar? Manevi olarak onu boyalamaya, gönlünü boyalamaya çalışır. Ama Allah'ın boyası evet, fıtri bir boyadır. O boya geçmez. Üstüne vurulan boyalar ne olursa olsun, Hakikat tecelli edince, onun gönlünde iman tecelli edince, Allah imanı onun gönlüne indirince bütün boyalar bir anda dökülür ve o fıtrattaki Allah'ın tecellisi, güzelliği, Allah'ın nefrettiği ruh ne olur? Ortaya çıkar. İsimler üzerinde tecelli etmiştir, etmeye başlar, görünmeye başlar. Bu tecelliyi, bu güzelliği kendisi de tadıp yaşamaya başlar. Bu Allah'ın boyasıydı, Allah'ın tecellisinin, güzelliğinin, güzelliğinin rengiydi. Bunun dışında bir de bunu unutup sadece dışarıdaki boyayla uğraşmak yanlıştır. Zahiri olan boyayı Allah bize bırakmış. İster saçını veya boya, sakalını boyala ister boyalama. Nasıl güzelse, nasıl yakışıyorsa öyle yap. Bunun için Allah herhangi bir şeyi beyan etmedi. Eğer bir şeyi Allah beyan etmemişse onu kullarına bırakmıştır. Nasıl güzelse öyle yap. Allah buna maruf diyor. Yani güzel olsun. Herkese göre güzellik neyse öyle olsun. Marufa göre. Resulullah'tan bir örnek var mı? Vardır. Evet. Nasıl? Mesela hepimiz biliyoruz. Kana sünnettir diyoruz. Kana bir boyadır. Buna beraber Araplar evlenirken aynı şekilde e, yine boya kullanıyorlardı. Bu boyanın rengi sarıydı yalnız. Sarı boya. Saçını da boyalıyordu. sakalını da boyalıyordu. Hatta biraz da elbisesine sürüyordu ki evlenen kişi damat belli olsun diye. Aynı şekilde sakalini boyalayanlar vardır. Evet Resulullah Efendimiz onu beğenmiştir. Böyle daha güzel olmuş demiştir. Allah bir işi kularına bıraktıysa o artık onun tercihine kalmış. Örfe göre, adete göre güzel nasılsa öyle yapar. Herhangi bir sorun olmaz. Her türlü, her şekilde nasıl güzel oluyorsa öyle bayılabilir, yapabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Evet. Canan, benim adım Canan demiş. Anlamı çok ağır, gönülden sevilen, sevgili demek. Tasavvufta Allah için de kullanılıyor diye duydum. Bu isim şirk içerir mi? İnsan için güzel bir isim midir acaba? Efendimiz'e selamlar. Allah razı olsun. İnsan için güzel bir isim değildir önce. Evet. Canan, evet sevilen demektir ama arkasında başka bir mana daha var. Can alacak kadar sevilen. Can feda edilecek kadar sevilen. Cani alan, canın kurban edildiği, bu bir tek Allah'tır. Onun için, insan için bu isim uygun değildir. Böyle bir durumda, evet, kardeşimiz rahatsız olunca ne yapması gerekir? İsmini rahatlıkla değiştirmesi gerekir. Ne demesi lazım? Evet, Bu isim, bu sıfat bir tek sana yakışır ya Rabbi. Onun için, ben senin kurun olarak bu ismimi değiştirmek istiyorum. İsmim şu olsun, ne olsun mesela? Mesela C harfiyle başladık için öyle aklıma geldi. Annelerimizden birinin ismi Cüveyriye'dir. Cüveyriye olabilir. Örnek verdim yani öyle. O isme benzer e, yabancılık çekmeyeceği gibi bir isim olabilir. Kardeşimiz inşallah tercihini öyle yapar. Bundan sonra benim ismim budur. Beni böyle çağırın diyebilir. E, daha edebe uygun olmuş olur. Efendim ismini vermek istemeyen izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Kandilimiz hepimize mübarek olsun. <gülüyor> Hocama bu yazımı lütfen iletin. Hocam biz şimdi önceki zikrimiz olan bir ihlası okuyorduk. Toplantılarımızda Kur'an okuyorduk. Bir de sohbet. Hocam siz El Esmaül Hüsna diyorsunuz. Her seferinde biz sizin ders kağıdınızı çekiyoruz ama toplum zikrinizi de yapmamız için bize önerinizi önerin. Bizim önceki zikrimiz la ilahe illallah'dı. Her gün yaptığımız 10 sehet <gülüyor> tesbihi dönmüştün. Ama velakin sizden ders kağıdını alınca sizin dersinizi yapıyoruz. Bize topluma zikir öneriniz nedir? Bize açıkça cevap verir misiniz? Hayırlı kandiller, selam ve saygılar demiş efendim. Allah razı olsun. Cemaat halinde Toplu halde zikir yaparken bir önce La ilaha illallah zikrini yapmamız gerekir, sonra Allah zikrini yapmamız gerekir. Evet, bizim yaptığımız buna beraber tavsiye edeceğimiz zikir cemaat halindeki zikir budur. Önce La ilaha illallah, sonra peşinden Allah zikrini yapmamız gerekir. Evet kardeşlerimiz cemaat halinde yaparken inşallah böyle. Yaparlar Böyle yapsınlar. La ilahe illallah zikri, tevhid zikridir. Bize neyi kazandırır? <gülüyor> bize kesrette vahdeti kazandırır. Yani bu çokluk aleminde tevhid ile bakmayı, Allah'ın nazarıyla nazar etmeyi bize kazandırır. Aynı şekilde kesrette vahdeti kazandırıyor. bütün bu çoklukla beraber hepsinde tecelli edenin evet Allah olduğunu bize müşahede ettirir, bize şahit kıldırır. Allah zikri bütün Allah'ın zat ismidir, bütün esmaların içinde olduğu isimdir. Yani Allah deyince bütün esmayı aynı zamanda bütün birden söylemiş oluyoruz. Elbette ki bildiğimiz kadarıyla Öğrendiğimiz, anladığımız kadarıyla, iman ettiğimiz kadarıyla Allah deyince bütün isimleri birden zikretmiş oluyoruz. Onun için ısrarla esmayı anlamamız gerekir diyoruz, iman etmemiz gerekir diyoruz, sevmemiz gerekiyor, üzerimize tecelli etmesi gerekir. Bildiğimiz kadarıyla, imana bize dönüştüğü kadarıyla Allah deyince bütün isimleri zikretmiş oluruz ki bu Allah'ın tecelli etmesine vesile olur. Bütün isimlerin dengede tecelli etmesine vesile olur. Hazreti insan olmamız için bu gereklidir, bu lazımdır. Yolun başı da böyledir, sonu da böyledir. Başlarken de, başlangıç noktasında yine buradan başlıyor ama sona vardığında aynı şey yine geçerlidir. Yani başıyla sonu için zikir aynıdır. Cemaat halinde olan zikir. Efendim Özkan Arslan, <gülüyor> selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Allah rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Benim sorum şu, bizim bulunduğumuz köy eskiden Alevilerinmiş. Onların mezarlığı ayrı, bizim köylülerin ayrı yerde. Köylüler kendi mezarlıklarının önünden geçerken Fatiha okuyor ama diğer mezarlıktakilere okumuyorlar. Biz nedenini sorunca onlara Fatiha okunmaz diyorlar. Ama ben gerçekten okuyorum. Bana kızıyorlar. Bunu size sormamı istediler. Hakkınızı helal edin. Babadan dua istiyoruz maneviyatım için. Evet. Bunlara Fatiha okulmaz dediğimizde aslında neyi söylemiş olur? Onları neyle itham etmiş oluruz? Küfürle itham etmiş oluruz. Bunlar mümin değil, bunlar müslüman değil demiş oluruz. Eğer onları müminse, onları müslümansa, bu sözümüz bize geri döner. Yani biz küfre girmiş oluruz. Biri La ilahe illallah Muhammedu Rasulullah dediyse, Allah'ın vahyeti kitabına iman ettiyse o mümindir. Onu mümin kardeşimiz olarak bilip kabul etmemiz gerekir. Meselenin ismi ne olursa olsun o fark etmez. Hangi alime tabi olmuş olursa olsun o fark etmez. Arada fark gözetmek asla doğru olmaz. Yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü iman etmiş birine kafir demiş oluyoruz. Mümin olan birine bu mümin değil demiş oluruz. Eğer o mümin ise evet, biz küfre girmiş oluruz. Rabbimize ters düşmüş oluruz. Neden hüküm veriyoruz böyle? Niye bu kadar hüküm Kolay hüküm veriyoruz. Bu mümindir, bu mümin değildir diye hüküm veriyoruz. Bilmeden, anlamadan. Evet. Eğer biri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse o mümindir, mümin kardeşimizdir. Ona Fatiha'da okunması gerekir. Kesinlikle bu mümin değildir de demememiz gerekir. Söylersek Rabbimize ters düşeriz. Savaş esnasında evet, sahabe anlatıyor. <gülüyor> İki sahabe başka bir bir müşrik kovalıyor, müşrik kaçıyor. Bu arada müşrik kurtulanmayacağını anlayınca geriye dönüp ben iman ettim diyor. Yani la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. Sahabeden biri duruyor. Evet, öteki onu öldürüyor. Sonra geri döndüklerinde bunu Resulullah Efendimiz'e anlatıyorlar. Öldüren de Resulullah Efendimiz'e en yakın olan bir sahabe, en sevdiği sahabe, evladı gibi sevdiği bir sahabe. Öldüren o. Bunu Resulullah Efendimiz'e anlatınca Resulullah Efendimiz ona dönüp dönüyor, buyuruyor ki, sen şimdi Rabbim Allah'tır diyen birini mi öldürdün? Diyor ki yaratıl Allah. Korkudan söyledi. Baktığı ki kurtulamıyor korkudan söyledi. Sen diyor kalbini açıp baktın mı? İmanına, i̇manın olup olmadığını. Ya da korkudan söylediğini nereden biliyorsun? Öyle söylemiş bir kere. Onu söylediğini öyle kabul etmen gerekir. Ben insanların kalbini açıp bakmaya gelmedim. kim kendini nasıl anlatıyorsa, tanıtıyorsa onu öyle kabul etmek gerekir. Üzerinde küfür bir hali olmadıkça, açıkça bir küfür olmadıkça, münafak olmadıkça, evet böyle bir durumda herhangi bir mezheb için bu hak değildir demek yanlıştır. Herhangi biri ben müminim, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyorsa, bu mümin değildir, demek yanlıştır. Eğer üzerinde açık bir küfür hali yoksa, yoksa Rabbimize ters düşeriz, biz kaybederiz. Başkalarını hesaba çekmek de bizim işimiz değildir. Bize düşen kendimize bakmaktır. Biz iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Evet Herkesin hesabı Allah'a aittir. Bizim de hesabı, herkesin hesabını, Allah'a teslim etmemiz gerekir. Allah adına hesap görmem, görüp hüküm vermememiz gerekir. İnşallah bundan sonra öyle yaparız. Fatiha de okuyacağız. Zaten eğer imanla gitmişse gider. İmanla gitmemişse zaten gitmez. Evet. Efendim bir izleyicimiz. selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Çok sinirliyim, sinirim geçtikten sonra pişman oluyorum ama iş işten geçmiş oluyor demiş efendim. Evet. Bakışımızı değiştirmemiz lazım. Neye bakışımızı? Hayata bakış bakışımızı değiştirmemiz lazım. İnsana olan bakışımızı değiştirmemiz lazım. Kendimize olan bakışımızı değiştirmemiz lazım. Her ne söylersek söyleyelim. Mutlaka Allah'ın hesabını yapalım. Eğer gereksiz yere kızıyor, sinirleniyorsak, bu durumda yanlış yapıyoruz demektir. Doğru bakmadık demektir. Doğru anlamadık demektir. Bununla beraber hayat bir imtihan, bir kazanma imkanı. Kızmak yerine, onlar rahmetle muamele etsek, hilmle, helim olarak muamele etsek mutlaka kazanırız. Ama diyelim ki, kızdık. Eğer o kızmamız Allah adına ise, Allah içinse, karşımızdakinin tavr-i hareketi gayretullaha dokunuyorsa, da bizim elimiz, kızmamak bizim elimizde değildir. İstesek de istemesek de orada kızıyoruz. Çünkü imanımızdan dolayı kızıyoruz. Bu kızmak ona fayda verir. Resulullah Efendimiz kızıyor muydu? Elbette ki evet. Hem de kızınca, İki kaşının arasındaki damar şişiyordu. Rengi değişiyordu. Kızıyormuş ama Allah adına. Karşıdaki Allah'a saygısızlık yaptığı için, Kur'an'a saygısızlık yaptığı için, Resulüne saygısızlık yaptığı için, kendi kendini ciddiye almayıp haddini aşlığıği için veya kibirlendiği için. Evet, böyle bir durumda kızınca kızan onun imanıdır. Onun fıtratıdır. Bu başka bir şey. Ama nefsimiz hesabına kızmak doğru değildir. Resulullah Efendimiz nefsi hesabına kızmıyordu. Evet, mutlaka o kızmayı e, nerede, ne zaman, nasıl olması gerektiğini bilmesi gerekir. Allah'ın hesabını yapmak gerekir. Biri Allah'ın nazarıyla nazar ederse Allah'a göre hesap yapar. İstese de istemese de kızması gereken yerde kızar. Kızmaması gerektiği yerde de kızmaz o dengeye gelir. İmanı onu dengeye getirir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Mustafa Ercan. Efendim yardım toplama ve paylaşma kampanyası hakkında görüşleriniz nelerdir? Sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Yardım toplama ve dağıtma kampanyası biliyorsunuz bunu Cemaat halinde beraber başlattık. Her şeyin bir başlangıcı vardır, başlangıç noktası vardır. Burası başlangıç noktası olsun dedik, işe buradan başladık. İnşallah diğer şehirlere de bu şekilde yayılır, devam eder. Hatta memleketi aşar, diğer ülkelere de o şekilde o çalışmalar olur. Bir yandan topluyor, bir yandan dağıtıyoruz. Bu sadece böyle zahiri olarak ihtiyacın giderilmesi manasına gelmez. Ya da bazı kardeşlerimizin ihtiyacı olmayan o eşyalarını ihtiyacı olanlara ulaştırmak değildir. Bunu sadece bunu böyle anlamak eksik anlamaktır. Bu işin bir tarafı, bu işin zahiri tarafı bir de manevi tarafı vardır. <gülüyor> Asıl hedef ahiret olunca, Allah'ın rızası olunca, Allah'a abdiyet, iman olunca mutlaka yaptığımız çalışmalar da ona göredir. Onun içindir. Nasıl oluyor bu? Bunu biraz izah edeyim ki anlaşılsın. Aynı şekilde mesela bir de Ensar-Muhacir kardeşliği var, onunla beraber devam ediyor öyle. Herhangi bir mümin, bir mümin kardeşine ikramda bulunduğunda, herhangi bir ihtiyacını giderdiğinde, sıkıntısını giderdiğinde, bunun karşılığında neyi kazanır? Önce onun ihtiyacını giderdi. Sonra o kardeşinin sevgisini kazanır. Gönülden kazanır bunu. Onu görmese bile kendisine onu evet, ikram edeni ne yapar? Sever. Gönüller Allah'a aittir. Dolayısıyla o sevgiyi Allah veriyor. O ikram edeni sever. Dolayısıyla Allah'ın kerim isminin o kul üzerindeki tecellisini sever. O sevgi nereye gidiyor? Allah'a gitti. Allah'ın kerimliğini sevdiği. Bir mümin olarak bu sefer bir de ne der? Rabbim bana ikram etti. Vesile kim olursa olsun onun asıl sahibinin, ikram edenin Kerim olanın, Rezak olanın, Vehhab olanın Allah olduğuna iman etmiş çünkü. Bunu Rabbim bana bu vesileyle ikram etti. İhtiyacımı giderdi. Sıkıntımı giderdi der. Bir de ne oldu? Gönlü Allah'a döndü. Rabbinin Kerim ismini sevdi. Rezak ismini sevdi. Aynı şekilde veren Allah ayet-i kerimede buyurdu ki onlar ruhlarındaki o cömertliği Kerimliği artırmak için verirler. Demek ki kul verince o gönüldeki, ruhtaki o kerim ismi tecelli eder. O tecelli artarmış. Neden artıyor? O o isimle Allah'ın diğer kullarına muamele ettiği için o isimle Allah onun gönlüne tecelli ediyor. Onu ne yapıyor? Bir daha kerim yapıyor. Bir daha kerim yapınca ne olur? Allah'ın ismi üzerinde tecelli ettiği için Allah'ın sevgisini kazanır. Allah kendi kendini seviyor. Kuru üzerinde kendi güzelliğini seviyor. İsimlerini seviyor çünkü. Bir de Allah'ın sevgisini kazandı. Aynı şekilde o günler birbirine bağlanıp birbirlerini sevdikleri için Allah onların birbirini sevmesini sevdi. İkisine birden bir de sevgisini ihsan eder. Bütün bunlar neyle oluyor? Küçücük bir şeyin ikram edilmesiyle o olur. Mesela o ihtiyaç meselesi değilmiş sadece. Allah'ın bir muradi var. Her işte Allah'ın bir hikmeti vardır. İşte hikmeti deyince bunu böyle anlamak gerekir. Allah'ın muradi bizim iman kazanmamış, kazanmamızmış. Buna beraber birbirimizi sevmemizmiş. Allah'ın sevgisini bunun karşılığında kazanmamızmış. Allah'ın isimlerinin güzelliğinin bizim üzerimizde tecelli etmesiymiş, Allah'a ayna, Allah'a halife olmamızmış. Hikmeti bu. Yoksa sadece böyle, işte, ihtiyacımız olmadı, olmadı, olmayan şeyleri veriyoruz, ihtiyacı olanlara bu gidiyor, meselesi değildir. İşin bir de manevi boyutu var böyle. Bizim hedeflediğimiz işin manevi boyutudur. Bununla beraber bir de zahiri olarak, o sebep oluyor, vesile oluyor. O vesileyi kullanıyoruz. İnsanlar iman kazansın diye. Kardeşlerimiz mümin olsun diye. Birbirini sevsin diye. Allah'ın sevgisini bununla kazansın diyedir. Evet. Yardım toplama ve dağıtma aracı olsun, merkezi olsun. Bunu yaparken iman kazanmak için yapıyoruz. Mümin olmak için yapıyoruz. Sevgi ispat ister. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız. Birbirimizi sevmedikçe. Birbirimizi seviyorsak bu durumda bunu ispatlamamız gerekir. Ne ile? Kardeşimizin ihtiyacını gidermekle, sıkıntısını gidermekle, onu sevmekle, onun yanında durmakla. Ben senin yanındayım, ben seninleyim demekle. Onun gönlünü sevindirmekle O'nun sıkıntısını gidermekle. Bu ister maddi olsun, ister manevi olsun. Müminin derdi bu olmalıdır. Bilmeli ki Allah'ın sevgisi de Allah'ın gazabı da gönüllerden geçer. Gönül yaptıkça o gönülden Allah'ın rahmetini, sevgisini, mağfiretini alıyorsun. Ama gönül kırarsan, buna beraber ciddiye almazsan, beni ilgilendirmez dersen bu sefer tam tersi olur. Aslında neyi ciddiye almamışsın? İmanını ciddiye almadın. Rabbinin sevgisini, yakınlığını ciddiye almadın. Senin mahfretini, affını ciddiye almadın. Kerimli ikramını ciddiye almadın. Ne burada ayet kerimede? O gün, kıyamet günü yapıp gönderdiklerinizi, bir de yapmayıp geride bıraktıklarınızı bir bir göreceksiniz. Önünüze koyacağım onu. Yani geride bırakıp yapmazsak, bir de Allah onun hesabını sorar. Kulüm neden yapmadın? Sana bu imkanı vermiştim. Bunun hesabı çok ağır. Birebir Allah ile muhatap olup Allah'ın hesap sorması vardır kıyamet gününde. Öyle buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü Allah bir kulu huzura alır. Büyürür ki ona, açtım sen beni doyurmadın. Susuzdun bana su vermedin. Elbisem yoktu. Bana beni giydirmedin. Hastaydın beni ziyaret etmedin. Halimi sormadın. Kul ne diyecek ya Rabbi? Sen bunlardan münezzehsin. Neden beni böyle hesaba çekiyorsun? Allah buyurur. Falan kulum açtı. Senin onu doyurma imkanın vardı. Doyurmadın. Falan kulum susuzdu. Ona su verme imkanın vardı. Su vermedin. Falan kulumun elbisesi yoktu. Onu giydirebilirdin, giydirmedin. Falan kurum hastaydı, halle sorabilirdin. Gerekeni yapabilirdin, bunu yapmadın. Sen bilmez misin ki ben kurumla beraberim? Kuruma yapsaydın bana yapmış olurdun. Benim için yapmış olurdun. Ben senden böyle yapanı istemedim mi? Böyle yap demedin mi? Evet, bundan hesaba çekiyor. Yapmadıysa kaybediyor. Yapmadıysa Rabbinin güzelliğini kaybediyor. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmediği için Rabbini kaybediyor. Rabbinin sevgisini, güzelliğini kaybediyor. Dolayısıyla Rabbini kaybediyor. Evet, çabamız, gayretimiz Rabbimizi kaybetmemektir. Rabbimizin rızasını, sevgisini, güzelliğini kazanmaktır. Hadi yenisini verme imkanımız yoktur. Bari ne diyoruz? Kullanmadığınızı verin. İnşallah müminler kardeş olmayı, birbirini sevmeyi, Allah'ın muradını anlar ve gerekeni yapar. Ehtiyaç sahiplerine gerekeni yaparken biz onlara ikram etmiyoruz. Bir şey ki onun karşılığında Allah'ın yakınlığını kazanıyorsun, sevgisini kazanıyorsun, dostluğunu kazanıyorsun. Kim kime veriyor? Fakir zengine veriyor. İhtiyacı olan, o ihtiyacını karşılayan ikram ediyor en büyük günü. Maddi olanı veriyor, manevi olanı alıyor. Hangisi hangisinin minnettar? Veren, aranan minnettardır. Ona ayrıca teşekkür etmelidir. Bu teşekkürü bütün gönlüyle hissetmezse, onu verdiği boşa gitmiştir, bunu da bilmelidir. Çünkü niyet doğru değil. Neyi neden yaptığını, yaptığının kendisine ne kazandırdığını bilmiyor. Bunu bilmesi, öğrenmesi gerekir bunu. Bunu anlaması gerekir. Verirken o aşkla, o muhabbetle vermesi gerekir. Ne buyurdu? Allah için her neyi verirseniz, geldiğinizde onu Allah katında hazır bulursunuz. Allah bir de sizin için onu arttırmıştır. Evet, bu kadar yeter olsun. Efendim, listeden Yavuz Ayaz. Efendim, öncelikle Allah'ın selamı, selameti ve bereketi siz ve siz sizin yol arkadaşlarınız üzerinde olsun. Sizi ve gittiğiniz yolu çok sevdik efendim, saygılarımla. Devamlı efendim, kütüğün Resulullah Efendimiz için <gülüyor> inlemesi. Taşların onu selamlaması, Uhud bizi, biz Uhud'u severiz buyurması, Efendimiz ve sahabenin Uhud dağı üzerindeyken dağın coşması, karıncaların Hz Süleyman ve ordusuna bakışı, Allah'ı zikreden kulların bastığı yer basmadığı yere karşı övünmesi gibi meseller dağın, taşın, kütüğün, hayvanların Hazreti İnsan'a bir bakışları, kendi halleriyle dile getirmeleri vardır. Aynı şekilde karşı tarafta duran o yalanlayanlar hakkı hakikati ertenler için halleri bakışları nasıldır? Evet. Önce müminlere bakışı nasıldır? Allah'ı sevenlere, Allah'ı zikredenlere bakışları nasıldır onu anlayalım. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam. Yerde gökte her ne varsa her kim varsa melekler bununla beraber toprak ağaçlar dağlar taşlar hatta deryalar buyurdu ki Resulullah Efendimiz hatta deryalardaki balıklar bile evet onları sever onlar için istiğfar eder onlar için dua eder. Bir de bunun tam tersi vardır. Evet, isyan edenler, Rabbine ters düşenler, kul olma derdi olmayanlar, Rabbine başka şeyleri evet, şirk koşanlar. Acaba bunların hali nasıldır? Onların onlara bakışı nasıldır? Bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih ettiğine göre Allah'ın buyurduğu gibi eğer birileri hamd ile tesbih etmiyorsa, bütün bu kainatın, bütün varlığın zikredildiği bu mecliste diyeyim, çatlak ses çıkaranlar gibi, birileri de bağırıp çağırıyor gibi. Elbette ki sıkıntı verir. Rabbini hamd ile tesbih edenlere bu da sıkıntı verir. Onun susmasını ister. Sesini duymak istemez. Onunla beraber olmak istemez. Olunca sıkıntı duyuyor çünkü. Nasıl ki Allah'ı zikredenler toprağa bastığında zikredilen yer, zikredilmeyene karşı iftihar edip Rabbini zikreden üzerime bastı diye. Neden? Çünkü nur saçıyor da ondan. O bastığı yer nurlanmıştır. Buna beraber küfür saçan biri de yürüdüğü yerde, bulunduğu yere Küfrü saçar. Şöyle belki anlamak daha uygun olur. Mümin, evet, o manevi güzelliğiyle beraber bir de manevi koku saçıyor. Nasıl ki o güzel kokudan bütün varlık istifade ediyorsa, öteki de kötü bir koku saçıyor, bütün varlık ondan rahatsız olur. Bu bir örnek verdim sadece. Bunu böyle anlamak gerekir onlar beraber mutlaka onların böyle olmasını evet istemez ve sevmez. Onların elinden bir şey gelmese de onlara bakışları da böyledir. Tiksiniyor yani. Evet. Efendim Ankara'dan Mert Yalın. <gülüyor> Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Canlı Kur'an nasıl okunur? Eğer tek başına insan Kur'an'ı alıp okusaydı anlasaydı, iman edip, aklaka dönüştürebilseydi, amele dönüştürebilseydi, bu durumda ona nasıl bir cevap verilmesi gerekir? Kur'an'ı oku, anla, iman et, aklaka dönüştür, amele dönüştür, canlı Kur'an olursun denirdi. Ama Allah kitabını gönderirken, her bir kitabını gönderirken, beraberinde bir de o kitabı talim ettirecek bir muallim gönderiyor. Bir peygamber gönderiyor, onu talim etsin diye. Peygamberine kendisi talim ediyor, ettiriyor. Bununla beraber ümmetine de peygamber talim ediyor, ettiriyor. Aynı talim kıyamete kadar peygamber varışları ile devam eder yalnız onları olmadan kitabın talimi mümkün değildir. Yani canlı Kur'an olabilmek için Kur'an'ın talim edilmesi gerekir. Nasıl talimi ediyor? Sadece konuşarak değil, anlatarak değil, öğreterek değil. Bir de haliyle onu gösterir. Kur'an onun gönlünde canlandığı için dirildiği için, o Kur'an ile dirildiği için. Kur'an onun gönlünde diri olduğu için sözü o kadar etkili, o kadar tesirlidir. Birkaç kelime söyler bulunduğu o ortam değişir. O kelamdan dolayı değişiyor. Bunu yapan Allah'tır. Allah onun gönlünden veriyor vahyini, ayetlerini, o diriliği. <gülüyor> Canlı Kur'an olabilmek için Kur'an'ın kendisinde canlandığı Kur'an'la diri olan biriyle beraber olmak gerekir. Onu dinlemek gerekir, onu sevmek gerekir, onun seni sevmesi gerekir, onunla bir ve beraber olman gerekir. Gönüller birbirine öyle bir bağlanması gerekir ki bir olacak kadar. Evet. En kestirme yol böyledir. <gülüyor> Efendim Ankara'dan Raşit isimli bir izleyicimiz. Katılım bankası aracılığıyla ev almak helal mı? Hocam çok teşekkür ederim. Evet, katılım bankasılığını pek bilmiyoruz ama şöyle anlamak daha doğrudur. Daha önce bunu izah etmiştim. Arkadaşlar eğer e, arkadaşlara sorarlarsa o sohbetleri verirse uzun uzun anlatmışım. Bu konudaki e, yapılması gerekir. Nasıl doğru, nasıl yanlıştır? Neden doğru, neden yanlıştır? Onu beyan etmişiz. Arkadaşlar inşallah o sohbetleri versinler ya da arkadaşlara göndersinler. İyice anlaşılsın inşallah. Çünkü uzun uzun anlatmışım. Evet. Arkadaşa ulaşsınlar inşallah. Evet. Efendim Ankara'dan Ali Taş denen Selamun İlk önce mürşidimiz, canımız hocamın ellerinden öper. Selam ederim. Her hafta bugünü bekliyorum. Hocama sorum şudur. Ben abim için kredi çekmek istiyorum. Biliyorum kredi ve faiz haram ama mecburiyetler bizi buna itiyor. 650 lira kira veriyor. 1000 lira ile ev sahibi olabiliriz. Olabiliriz. Olabilir. Biz dört kardeşiz. Ama abimin evi çok. Bu da ona... Bu da onu alkole yönlendiriyor. Bu çok zor durum çok zor duruma gidiyor. Bize nasihat edin hocam demiş efendim. Bunu daha önce izah etmiştim biraz önce söylediğim gibi şu kredi meselesini. Alimlerimiz böyle toptan hüküm vermeyi seviyor galiba ki işte faiz alan, veren, aracı olan, yazan, çizen hepsini böyle bir kefeye koyup hepsini birden böyle cehenneme gönderiyor. Bu yanlış. Faizi, ferem, zalim, aran mazlumdur. Önce zalimle mazlumu birbirinden ayırmak gerekiyor. Allah'ın ayetine bakıp nasıl hüküm verdiğini anlamaya çalışmak gerekiyor. Ne buyurdu? Allah faizi haram kılmıştır. Buna beraber faiz alacaklarınızı. Sermayesi sizindir, ne zulmedin, ne de zulme uğrayın. Ama eğer o boşlu olan zor durumdaysa, ödeyebilecek hale gelinceye kadar ona mühlet verin dedi. Eğer siz bunu sadakaya sayarsanız, infak ederseniz sizin için hayli olan budur. Dolayısıyla karşılığını Allah'tan alacaksın dedi. Bak mazlubu nasıl koruyor? <gülüyor> Onu sıkıştırma diyor, onu zorlama diyor, ona zulmetme diyor. Eğer mümkünse bunu sadakaya say, infak et. Zaten mecbur kalmış onu almış senden. <gülüyor> Diyelim ki ev alacağız, kardeşimizin söylediği gibi 600 milyon kira veriyor, 1000 lira verirse ne olmuş olur? Ev sahibi o olur. Şimdi bunu yaparsa bu doğru mudur yanlış mıdır? Elbette ki doğrudur. Öyle yapması gerekir. Yoksa bütün hayatı boyunca o kirayı vermeye devam eder. Ama her seferinde biraz daha fazla verip ne yapmış olur? Ev sahibi olmuş olur, o kiradan kurtulmuş olur. Anlatırken kirayı da söyledim. Yani kira almak doğru mudur? Kira bir ticaret midir? Hayır. Evi yapmış, sabit bir kira koymuş, şimdi onun doğru olduğunu kim söyleyebilir, nasıl doğru olsun? Ticaret yapmıyorsun, alışveriş yapmıyorsun, o kiraya giren herhangi bir şey oradan kazanmıyor. Her ay sana para veriyor. Sana vereceğini, ev sahibine vereceğini, hiç olmazsa biraz daha üstüne koyar verir. Ev sahibi olur. Onun için kiranın alınmasını doğru bulmuyoruz. Hele mümin, Müslüman bir memlekette. Bu hiç doğru değildir. Bunun hesabını yapmamız gerekir. Ticaret mi yapıyoruz? Yani o evi verdiğimiz oradan bir kazanç bir elde ediyor. Hayır. Bir miktar para oraya bağlamış ve her ay gidip o paranın faizini alıyor. Demeyeceğim. Şimdilik demeyeceğim. Müminler bunu bilsin. Bunun doğru olmadığını bilsin. Bunun yanlış olduğunu bilsin. Onun için kira doğru değildir. Kira yanlıştır. Evet, herkes mutlaka ev sahibi olması için kardeşine yardımcı olmalıdır. Varsa bir evi kardeşine vermelidir. Nasıl verebilir? Ben bunun hem ayetlerinden hem hadisten yüz tane delil getiririm buna ki kira haramdır. Nasıl yapması gerekir? Evini kardeşine verecekse, kiraya verecekse suyunu öde, elektriğini öde, sana nasıl teslim etmişsem aynen çıkarken bana öyle teslim edeceksin deme hakkı vardır ve bu böyle olması gerekir. Ayrıca para alması yanlıştır. Şimdilik bu kadar olsun. Bir de buna ilgili zaten anlatmışım. Doğru. Arkadaşlara uğraşsınlar. Arkadaşlara onları da göndersinler. İyice anlayalım inşallah. Evet. Efendim Erzincan'dan Sevgi Başak Beyim iki tane kurban adamıştı fakat kesemeden vefat etti. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekir? Eğer iki kurban adammışsa bu durumda adak adanmış, verilmiş manasındadır. O onun borcu olmuş olur. Varsa onun malından o kurbanları kesmesi gerekir, vermesi gerekir. Yoksa evet, aynı şekilde ona varis olanların, olacak olanların da aynı şekilde e, bunu yerine getirmeleri gerekir. Yani miras nasıl varislere kalıyorsa, borç kalınca o da varislere kalıyor. Varislerin o borcu ödemesi gerekir. Efendim İzmir'den daha saygın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efendim Ramazan ayında kılınan teravih namazını 20 rekat kılmak şart mıdır? <gülüyor> teravih namazı sünnet bir namazdır. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Mescitte 20 olarak kılmamıştır. 4 olarak kılmıştır. 8 olarak kılmıştır. Daha sonra e, Hazreti Ömer zamanında cemaatle kurulmaya başlamış. Bunu herkes biliyor zaten. Onun <gülüyor> 20 değil. 4 kılabilir, 8 kılabilir, 12 kılabilir, 20 kılabilir. Ama e, herhangi bir mecburiyet yok. Sünnet çünkü. Yani sünnetler için kesinlikle bu böyledir deyince onu Farzın yerine koymuş ya da fazla bir tutmuş oluyoruz ki bu yanlıştır. Farz Allah'ın emri, sünnet ise Resulullah Efendimiz'in şükür olarak yaptığıdır. Şükür olarak. Hem Ramazan ayındaki oruca şükür, namaza şükür, Kur'an'a şükür, ibadete şükür, kazanma imkanına şükürdür. Teravih namazı 4 olur, 8 olur. Artık ne kadar yapabiliyorsa o kadar yapar. Bunun için bir mecburiyet yoktur. Cemaatle olma mecburiyeti de yoktur. İster tek başına kılar, ister cemaatle kılar. Nasıl Allah'ın huzurunda duruyor, nasıl o yakınlığı tadabiliyorsa öyle yapsın, o kadar yapsın. 20 rekatı böyle peş peşe hızlı hızlı kılıp çok namaz kılmak yerine tam tersine namazının kalitesine dikkat etmesi gerekir kalitesini. Ne kadar Allah'ın huzurunda durdu, ne kadar Allah'a yakınlığı tatlı, Rabbi ile beraber ne kadar oldu, muhabbeti ne kadar arttı, ona bakması gerekir. Az olsun, öz olsun, az olsun, kıymetli olsun. Değerli olsun. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlar madenler gibidir dedi. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi demir gibi, kimi Mücevher gibi, kimi teneke gibidir dedi. Neden böyledir? Gönüllerinden dolayı, gönlündeki imanından dolayıdır bu. İbadetler de öyledir. Yani teneke gibi bir insanın ibadeti de teneke gibidir. Yüz rekat değil, bin rekat takılsa, bin tane tenekeyi bir araya getirmiş olur. Ama altın gibi, mücevher gibi bir imana, bir gönüle, sahip olan bir insan iki rekat namaz kılsa o tenekenin yüz katını satın aldır. Onun için ibadeti artırmaya değil, ibadetin kalitesini artırmaya çalışmamız gerekir. Bu kalite bizim kalitemizi artırır. Bakacağız acaba imanımız, ibadetimiz bizim kendi kalitemiz Resulullah Efendimizin beyanıyla neye benziyor? Hangi madene benziyor? Ona bakmamız gerekir. Evet. Efendim bir izleyicimiz çok çalıştığım halde KPSS sınavım iyi geçmedi. Türlü sıkıntılar içindeyim. Bunlar birer imtihanlıdır, Çok zor durumdayım. Hocam yardım edin demiş. Evet. Hayat baştan sona imtihandır. Rabbimize güvenmemiz gerekir. Her ne olursa olsun, öncelikle Rabbimize bakmamız gerekir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Siz, sizin hayır dediğinizde şer, şer dediğinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir dedi. Burada neyi anlamamız gerekir? Allah bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o bizim için mutlak hayırdır. Neden? Çünkü Allah'ın kendisi hayırdır. Onun bütün muamelesi hayırdır. O Rahman ve Rahim'dir. O hayırdır. O Kerim'dir. O Vedud, O ilahtır O seni yaratan Rabbindir. Ondan, hayırdan başka, rahmetten başka, güzellikten başka, sevgiden, muhabbetten başka bir tecelli beklenmez. Bir muamele beklenmez. Eğer görüyorsak bu bizim yanlış görüşümüzden dolayıdır. Rabbimizin muradını anlamayışımızdan dolayıdır. Onun hikmetini anlamadığımızdan dolayı zahire göre, dünyaya göre karar verir, hüküm veririz. Bu yanlıştır diyoruz. Bu benim için hayırde evdir. Bu benim için şerdir, zarardır. İyi de diye düşünüyoruz. Neye göre hüküm verdik? Dünyaya göre. O ana göre hüküm verdik. Ama Allah bizim ebedi hayatımızın hesabını yapıyor. Hem dünyamızın hem ahiretimizin hesabını yapıyor. Bilelim ki onun bizim için yaptığı hesap hayırdır. Bizim için en güzel olandır. Onun için herhangi bir şeyi Rabbimizden istediğimizde, istediğimizi verirse ne yapacağız? Hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Vermezse ne, yapımız, ne yapmamız lazım? Bir daha hamd etmemiz lazım. Neden? Çünkü Rabbimiz böyle takdir etti. Böyle hükmetti. Mutlaka onun bir muradi vardır. Bunun arkasında mutlaka hayır vardır. Ne zaman dilerse o zaman verir. Bizi mutlaka ona hazırlıyordur. Onun için Rabbimizin bize olan muamelesini sevmemiz gerekir. Hamd etmemiz gerekir. Hamd etmek demek, Ya Rabbi sen güzel yaptın. Bana yaptığın bu muamele güzeldir. Yoksa Rabbimize hamd etmemiş, ona itiraz etmiş, senin yaptığını beğenmedim demiş oluruz. Dilimizle bunu söylememiz gerekmiyor. Gönlümüz böyle söylemiş oldu. Onun için dikkat etmemiz gerekir. Hiçbir anda, hiçbir konuda Rabbimize ters düşmememiz gerekir. Ama Bununla beraber şeytanlar uğraşır. Bu hakikati kavramayanlar şeytanlara uyar. onlara da söyler. Niye kazanmadın? Bak kaybettin. Bak şöyle oldu. Bir sürü mazeret üretir. Şeytanın burada derdi nedir? Hamd etmeyelim diyedir. Rabbimizden uzaklaşalım diye bunu yaptırıyor onlara. Onlar da bunu yaparken bilmeden yapıyor. En yakınlarımız, en sevdiklerimiz, bizi en sevenler bunu yapıyor çünkü. Onlar bunun farkında değil. Farkında olsa ne söyler, ne der? Her işte bir hayır vardır. Hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır olabilir. Biz bilmeyiz. Allah bilir. Allah böyle takdir ettiyse bu güzeldir. Her zorluğun sonunda mutlaka bir ferahlık vardır. Şu anda böyle bu zor olsa da mutlaka bunun arkasında bir ferahlık vardır. Tıpkı nasıl her gecenin sonunda bir aydınlık varsa insanın hayatı da böyledir. Her sorunun, her sıkıntının, her musibetin, belanın, eksikliğin, yokluğun arkasında, evet bunlar hepsi karanlık gibi, evet. mutlaka sonunda bir aydınlık vardır ve güneş doğar. Bize de Allah'a tevekkül etmektir, güvenmektir. O'nun bize yaptığı muameleyi kabul edip, Ya Rabbi seni seviyorum, senin muameleni seviyorum. Senin bana yaptığını seviyorum. Çünkü ben senin beni sevdiğini biliyorum. Nereden biliyorum? Seni sevdiğim için kendi gönlümden biliyorum. Senin bana yaptığın her muamele de mutlaka benim için hayırdır, rahmettir. Senin o sevginin sonucudur. Deyip, iman edip, öyle bakıp öyle anlayacağız inşallah. Evet. Efendim, bir mesajla izin varsa bir aradığına bir sefer. Buyurun. Efendim Giresun'dan Veysel Selam Aleyküm Pirim. oğlum Selam. Oğlumla sizi izliyoruz. Sizi izliyoruz. Gebze'den selam edelim efendim. Allah razı olsun. Kardeşlerimize, Gebze'ye selam olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah kısa bir aradan sonra birlikte olacağız inşallah.